Ağzı Allah'tan Şeytan Rıjib. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabb al-âlemîn. Ve salât ve salâb ıala Rasûl ılla Muhammed ıala Allah, bildiğiniz elim nesrâh sülüs فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا inna مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا şüphesiz zorlukla birlikte kolaylık vardır. Birlikte, arkasında, sonrasında da değil. Birlikte. Ve şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Firavun'un İsrail oğullarına zulüm ve baskısı... ...bir zorluktu. O zulüm ve baskı... ...günümüzde... ...farklı şekillerde de olsa... ...bu çağın... ...firavini düzenleri... ...yani o zamanın firavunun yerinde... ...küfrü... ...ayakta tutmaya çalışan... ...zalim sistemler... ...Amerikası, Rusyası, Çin'i... ...ve onların yörüngesinde... ...Avrupası... ...ve onların yörüngesinde seyreden diğer uydular... ...uydu devletler... ...Hindistan vesaire... ...hepsini dahil edebilirsiniz. Yerine göre İslam coğrafyasındaki birçok yönetim. İşte... ...bu... Firavuni düzenin, sistemin dünya çapında örgütlenmiş ve kurumlaşmış bir şeklidir. Ve bu şekil bir zamanlar Firavun tarafından nasıl İsrailoğulları sömürülmüş emekleri dahil olmak üzere bütün değerleri maddi varlıkları, imkanları Firavun sistemi tarafından kendi menfaatine çevrilmiş ise günümüz nizamı da kurduğu ahtapot gibi zalim, vahşi emperyalist ve kapitalist düzeniyle İslam dünyasının her türlü zenginlik kaynağını, servetini ve Müslümanların alım terlerini de bir şekilde kendisine mal etmenin yollarını, tezgahlarını kurmuş bulunuyor. Firavun, İsrail oğullarının kızlarına ilişmiyordu. Çünkü neslin devam etmesi lazımdı onun için. Ona sistemini ayakta tutmak için köleleştireceği erkeklere de ihtiyaçları vardı. Kızlara da ihtiyaçları vardı. Hizmetçi olarak çalıştırıyorlardı, köleleştiriyorlardı. Yoksa bu, hani bazıları işte ilmin bilmem neyin vesairenin dehası olarak görülen piramitler aslında Firavun zulümlerinin günümüze kalmış olan müşahhas yapılarıdır. Günümüzde de yükselen her bir tavır dedikleri o gökdelenler o zalim firavuni düzenin şu kadar bin yıl önce kurduğu zulmün göstergeleri nasıl şimdi gördüğümüz piramitlerse günümüzde de kurulan bu ticaret merkezleri bu tavırlar bilmem neler vesaireler zulmün farklı bir silgesi olarak Çağımızda kendisini gösteriyor, boyatıyor. İsrail okullarının firavun kız çocuklarını, erkek çocuklarını öldürüyor. Kız çocuklarını hayatta bırakıyor. Günümüz zalim düzeni öldürmeye gerek kalmadan, manen, kızlarımızı da, oğullarımızı da katlederek kendisine yarayacak birer köle ve birer efendime söyleyeyim karın tokluğuna çalışan veya nefsi ve şehevi arzularını kölesi olan, tüketimin azat kabul etmez esiri olan insanlar yetiştirmiştir. İsrail oğulları o zorlu halden Musa Aleyhisselam vasıtasıyla Allah'ın gönderdiği vahyin diriltici nefesiyle nefhasıyla kendisine geldi dirildi ve zorluktan kurtuldu. Şu kadar asır sonra Firavuni zulmün benzeri zulmün altında inim inim inleyen İslam dünyası, Allah'ın izniyle zorlu günleri yavaş yavaş geride bırakmanın yoluna girmiş görünüyor inşallah. Cenab-ı Allah'tan yanılma, yanılmamayı ümit ediyoruz. Bu beklentilerimizin doğru olmasını ve hızlı bir zamanda Musa aleyhisselam döneminde geçen dersimizde gördüğümüz şekilde firavunun düzeniyle birlikte suyun dibine yerin dibine geçtiği gibi bu zalim gaddar, sömürgeci kapitalist, tüketimden başka ilah tanımayan paradan başka güç tanımayan ve bu para gücünü maddi gücü ilahlaştırmış bulunan bu zalim düzeninde Tıpkı Firavun düzeni gibi Hatta geriye piramitlerini dahi bırakmamak şartıyla Zeval bulup çatır çatır çözeceği çökeceği Çözülüp kaybolup gideceği Zamanların yakın olmasını ümit ediyoruz Niye ümit ediyoruz? Çünkü Cenab-ı Allah zorlukla birlikte kolaylık vardır buyurmuştur Ümmet dinini yaşamakta zorlanıyor Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Allah'ın kendisinden istediği, yeryüzünün hayırlı ümmeti olma vasfıyla, beşeriyeti hayra yönlendirmek güç ve kudretini, yani hayır ve salahta kumanda konumunda veya kaptan köşk konumunda olma vaziyetini, geminin rotasına hakim olma vaziyetini kaybetmiş veya buna sahip değil. Oysa bu ümmetin, beşeriyetin şahidi olarak, hak dinin gerçek şahidi olarak, beşeriyete istikamet gösteren, Allah'ın yolunda nasıl gidileceğini gösteren, bir konumda bir mevkide olması icabı. Çünkü müminler yeryüzünün halifeleridir. Mümin yeryüzünde su üzerindeki çöp gibi veya küçücük kaybolup giden dalgalar ve köpükler gibi olamaz. Mümin yeryüzünde kalıcı eserleri bulunan, herkese adeta yol gösteren, Yollarını şaşırmış gemilere yollarını gösteren bir deniz feneri mesabesindedir. İstikameti onun ışığı belirler. Gidilecek yolu onun saçtığı nurlar aydınlatır. İşte Cenab-ı Allah geçen dersimizde gördüğümüz gibi bu zalim düzenin simgesi olan Firavun'u ve o düzenin kendisini yerle bir ettiğini beyan ediyor ve bunu görmüş bulunuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Tarih de zaten bu hakikatin tartışılmaz tanığıdır. Tarih de bunu böyle ifade ediyor. Ve diyor ki Cenab-ı Allah geçen ders gördüğümüz son ayetimizde 92. ayet-i kerimede Bugün seni senden sonra geriye kalacaklara bir ayet, bir alamet, bir belge olasın diye senin bedenini kurtaracağız. Ama insanların bir çoğu da ayetlerimizden gafildir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde çoğunluğun bir yerde olmasının hak ve doğru yolda olduğu anlamına gelmediğini, gelemeyeceğini belirten onlarca ayet-i kerika var. Müslümanlar bu hakikati unutarak, çoğunluğu ölçü almaya başladı. Çoğunluk hiçbir zaman hakikatin ölçüsü değildir olsaydı, bütün peygamberlerin haşa, batıl davanın insanları olması gerekir değil. Özellikle kendilerine kimsenin uymadığı zamanlarda. Muhammed aleyhisselam 950 yıl çoğunluğu mu temsil ediyordu? Onun etrafındakiler çoğunluk muydu? E kim haklıydı peki? Hakkı kim temsil ediyordu? Son peygamber Muhammed aleyhissalatü selam Mekke'de olsun Medine'de olsun çoğunluk muydu? Müminlerle beraber mu teşkil ediyorlardı. Medine'de yıllar ve yıllarca Müslümanlar çoğunluk değildi. Medine'de bile. Bırakın Mekke'yi. Haksız mıydılar haşa? Bizim için hakkın ölçüsü Kitabullah'tır. Bu kitabullahı bize tebliğ eden Resulullah'tır. Kitabullah'taki ferman ilahilerdir. Resulullah'ın sünnet-i semiyesindeki nebevi buyruklardır. Bir çoğunluk ki aldığı karar bunlara veya bunlardan birisine, bunlardaki hükmün, prensibin, ilkenin herhangi birisine aykırıysa, isterse bütün dünya, çoğunlukla onu kabul etsin, bizim için batıldır, hiçbir kıymeti yoktur. Ayaklarımızın altına, altında kalmaya mahkumdur. Daha yukarıya bir milim çıkamaz. Müminin ölçüsü Allah'ın kitabı, Resulü'nün sünnetidir. Bu ölçüye binaen Cenab-ı Allah helak ettiğini helak etmiştir. Helak etmediğini de yine bu ölçüye göre hayatta tutmuştur, ayakta tutmuştur. Bu ölçüye göre çoğunluğu teşkil eden Firavun ve kavmi helak edildiler. Gücü ve kuvveti temsil eden Firavun ve kavmi helak edildiler. Azınlığı temsil eden ama hakkın sahipleri olan Musa Aleyhisselam ve İsrail onunla onlarla birlikte Musa Aleyhisselam'a iman edenler Hakkın ve hakikatin şahitleri ve temsilcileri oldular. Biz de bugün azınlığız ve müstazafız. Çoğunluk değiliz. Güçlü hiç değiliz. Fakat biz hakka sahibiz. İmanımız haktır. İnandığımız şeriat ve nizam hakkın ta kendisidir. Ve bunun dışındaki her şey batıldır. Onun için en yüce olanlar bizleriz. Çünkü hak yücedir. El-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh diyor. Kim? Abdullah bin Mesud'un vecizesidir bu radıyallahu anh. Ne zaman söylüyor? Kendisine eziyetler eden Mekke'de Ebu Cehil'in göğsüne çıkıyor Bedir'de. Kafasını koparacak. Ebu Cehil o şeytani tekebbürünü o halde bile bırakmıyor. Ne diyor? Abdullah bin Mesud'a biliyor musunuz? Kad rakayte merkan aliyen yâruvay'iyel ghanem diyor. Koy, koy, koyun çobanı da diyor. Ey koyun çobancı! Küçümsemeye bakın. Çok yüksek bir yere çıktım diyor. Abdullah bin Mesud'un cevabı tarih çapında. <gülüyor> Hak daima yükseğe çıkar Hiçbir şey de onun üstüne çıkamaz Seni yerlere süründüren Beni senin üzerine çıkartan Sen Ebu Cehil olduğun için değil Ben Abdullah bin Mesud olduğum için değildir Sen küfrü ve cahiliyeyi temsil ettiğin için Yerlerde sürünüyorsun Cahiliye her veya geç sürünecektir ben hakkı ve adaleti, hakikati temsil ettiğim için senin üzerine çıkabildim. Yükseklik budur. Ümmet Abdullah bin Mesud'un burada ifade ettiği gibi izzeti dininde arayacak. Başka yerde aramayacak. O zaman yükselecek. Yükselişin kanunu budur. Başka türlü olmaz. Zilletimizin sebebi de bunun gereğini Yerine getirme işimiz ve farkında olma işimizdir. İsrailoğullarını Cenab-ı Allah ne zaman kurtardı? Musa Aleyhisselam'ın davasına, her türlü mihnete ve sıkıntıya rağmen sahiplendikleri için ve sahipliklerini ispatladıkları zaman kurtardılar, kurtarıldılar. Madem iman ediyorsunuz bir daha. Çocuklarınızı öldürme hükmümü infaz edeceğim diyor. Sihirbazlara madem Musa'ya iman ettiniz, el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sizi hurma kütüklerine, dallarına asacağım diyor. İdam edeceğim diyor. Ama iman kalplerine öyle bir yerleşmiş ki, istediğin hükmü ver diyorlar. Firavun'un saltanatını, gücünü, kuvvetini küçümsüyorlar. Kuvvet işte budur. Kuvvet budur. İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. İleride nasip olursa Yusuf Aleyhisselam'ın suresinde göreceğiz. Hak üzere sebat, er veya geç, hak ehlinin şahsında hakkın zaferiyle neticelenir. Onun için esen muhalif rüzgarlar müminleri ümitsizliğe sevk edemez. Yeterli değil, yetmez. O muhalif rüzgarların gücü bizi ümitsizliğe itmeye yetmez. Mümin dini adına her zaman için, her zaman için ümit top doludur. Dininin geleceği adına her zaman istikbal İslamındır der. Gelecek İslam'ındır diye iman eder ve bunun için çalışır. Bunun için nefes tüketir, bunun için alnının terini döker. Dini adına ümitsizlik müminin semtine uğramaz. Çünkü Cenab-ı Allah kafirler hoş görmese bile, müşrikler hoş görmese bile Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Var mı bunun ötesi? Allah diyor bunu. Biz Allah'ın kitabına bütün harfler, harfiyen sonuna kadar iman eden müminler değil miyiz? O halde ümitsizlik bizim yanımıza uğrayabilir mi? Dinimiz adına ümitsizlik bizi etkileyebilir mi? Kalbimize şöyle kıyısından köşesinden bir laza dahi gaflet zamanlarımız hariç uğrayabilir mi? Olsa olsa şunu söyleyebiliriz. Ya Rabbi ümmetin zilleti Müslüman olarak zilletimiz bize artık uzun geliyor. Sen rahmetinle güzel günleri çabuklaştırdı Yoksa bir gün gelecek bu din muzaffer olmayacaktır. Hiçbir mümin hatırına getirmez. Bu dinin bu hali sonuna kadar devam edecektir. Hiçbir mümin böyle düşünmez. Bu hal bitecektir. Biteceğinin müjdelerini biz çoktan beri görüyoruz elhamdülillah. Birebir yaşayarak görüyoruz. Onun için Firavun kavmini helak etmesi ve ondan sonra şimdi göreceğimiz ayet-i kerimeler aynı zamanda bizim için bir ümit kaynağı, Vadi hatta. küfrün, zulmün, şu uluslararası istikbarın ve emperyalizmin sonunun da yaklaşmakta olduğunun bir gün gelip elbet ve elbette kaybolup gideceğinin alametidir, belirtisidir. Böyle ufak bir giriş yaptıktan sonra bu Girişte size izah etmeye çalıştığımız veya dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştığımız bu ilahi hakikat parıltılarını ne yapacağız? Bu surenin geri kalan kısmını İsrail oğulları ile, kıs kısası ile alakalı kısanın geri kalan kısmını bu hususları hatırımızda canlı tutarak takip etmeye çalışacağız. Diyor ki Cenab-ı Allah 93. ayet-i kerimede bu vekka be ve beni İsra ile muba ve sıdık varacak ne hu Minta be Allah bu andolsun biz İsrail ğullarını bir doğruluk makamına yerleştirdik ve onlara hoş ve temiz rızıklardan ihsan ettik rızık güzel olur o zaman nasıl güzel olur? Şu andaki rızık tayyip midir? Bilemiyoruz. Tayimattan hoş ve temiz şeyler midir? Kendileri itiraf ediyorlar. Allah'ın rızkını biz kendi kötü müdahalemizle mermat ettik diyorlar. Öyle demeye getiriyorlar. Ne diyorlar? Niçin kanser çoğaldı diye izah ederlerken doktorlar? Mutlaka Hormonlu gıdaları söz konusu etmeden edemiyorlar, etmeden edemiyorlar. Cenab-ı Allah'ın kanunudur. Kafirler diyor iş başına geldiği vakit, şu ayete dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor bu manada. Bakara suresinde ve Kital suresinde, diğer adı Muhammed suresidir aleyhissalatü vesselam. İş başına geldiği vakit orada ekini ve nesli helak etmek için uğraşırlar diyor. Onun için çalışırlar. Bunlar başka bir şey yapamazlar. Amerikası, Rusyası, emperyalizmi, kapitalizmi, komünizmi, demokrasisi, laikliği başka bir halt yapamaz. Ekini ve nesli helak ederler bunlar. Ettiler etmektedirler ekin böyle helak oldu dünyada açlık kol geziyor nesil helak oldu yaşamak yaşamak nedir ya? yaşamak nefes alıp vermekten ibaret midir bir insan yaşıyorsa eğer şeytanın kulu kölesiyse Allah'a kulluk yolunun nereden geçtiğini bilmiyorsa o insan helak olmuştur onlar kurdukların izamlarıyla beşeriyeti böyle helak ediyor. İşte Cenab-ı Allah bu helak edici nizamdan iman edince İsrailoğullarını ne yaptı? Kurtardı ve onları bir doğruluk makamına yerleştirdi, konumuna yerleştirdi ve biz onlara diyor. Hoş ve temiz şeylerden rızıklar verdik, rızıklar döktük. hatta jahâmûl ʿilm. kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa anlaşmazlığa düşmediler. Yani ayette çok veciz bir ifade var. İsrail oğullarının o şekilde yerleştirilmesinden sonra kasıt o değil. Anlatılmak istenen şu kısaca İsrail Oğulların tarihi Musa aleyhisselamın bu mutlu zamanından alınıyor Resulullah aleyhisselatü vesselamın zamanına hemen taşınıyorlar. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah onlara Allah'ın vaktiyle onlar üzerindeki nimetini hatırlatıyor. Ve diyor ki siz saptınız ama ittifak içerisindeyiz idiniz sapıklıkta ittifak içerisindeydiniz ilim size gelince yani bu Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın size gelince ihtilafa düştünüz kiminiz bu peygamberdir dedi kiminiz değildir dedi kiminiz iman edersek faydamıza olur dedi kiminiz hayır biz menfaatlerimizi imkanlarımızı kaybederiz dediniz ve anlaşmazlığa düştünüz Gücü yetenler tıpkı bir zamanlar Firavun'un sizin gücü size yettiği gibi zayıflarınızı ezdiler ve onları imandan alıkoydular. Onlar diyor kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmemişlerdi. Yani bu Kur'an ilmi Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamber olarak ona geldikleri getirdikleriyle o ilim onu görünce hakkında tutum takınmakta ona karşı tutum takınmakta birbirleriyle ihtilafa düştüler. İnne rabbeke yaqdi beynehum yevmel kıyameti kanu fihi Şüphesiz ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam senin Rabbin kıyamet gününde Dünya hayatındayken hakkında ihtilaf ede geldikleri hususlarda ne yapacaktır? Hükmünü kesin olarak verecektir. haklı haksızdan ayırt edecektir. Önemli olan Allah'ın hüküm vereceği zaman haklı çıkmaktır. Onun için herkes şu dünyada Allah nihai hükmünü vermeden elinde... Haklılığın belgeleri olmak suretiyle hakkın tarafında olmalı. Hak tarafında olmanın belgesi kısacası İslam şeriatının kulu kölesi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaktır. Yüce Rasul'ün izini takip etmektir. O zaman Cenab-ı Allah da senin lehine hüküm verecektir. Tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Selam hakkında İsrail Peygamber olarak geldiği zaman Medine'de onun hakkında ihtilafa düştükleri zaman iman edenler nasıl kitabullah'tan bir hak üzere sahibiydiyseler Allah'ın kitabına sahip olmak, ona iman etmek suretiyle haklı oldular. Kıyamete kadar bu haklılık böyle devam edecektir. Bu şekilde bir ayet-i kerime içerisinde bakın. Tarihin iki dönemi dile getiriliyor, arkasından da tarihin tamamının aktığı gelecek olan kıyamet şey diliyor. Niçin? Çünkü Kur'an'a göre zaman birbirinden kopuk değildir. Tıpkı vakada olduğu gibi. Nasıl ki günler geceler birbirlerini kesintisiz olarak saatler, dakikalar birbirlerini kesintisiz olarak takip ediyorsa, tarihte kopuk bir dönemler yığını değildir. Onun için İsrail oğullarının hak ve batıldan yaşadığı örnekler, hemen anında aynı ayette, dikkat edin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine geçildi ve hemen arkasından kıyamet mevzuba hissedildi öyle bir zaman birliği var. Daha doğrusu zamanın devamı, kesintisizliği, kopuksuzluğu mevzu bahis. Kur'an nazarında bu apayrı bir ehemmiyet taşıyor. Ondan sonra 94. ve diğer ayet-i kerimelerde artık İsrailoğullarının bu surede bahsinin sona erdiğini görüyoruz. Çünkü her kıssanın Anlatmak istediği birçok ibretler vardır. Ve bu ibretler bizzat o kıssaların mevzu bahis edildiği yerlerde ele alınır. Bunların toplamını güzel bir şekilde bir araya getirdiğimiz zaman, aslında bunları kavrayıp idrak ettiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in bize ciddi manada bir tarih perspektifi, ifade yerindeyse bir tarih yorumu veya bir tarih felsefesi, İfade ederim diyorum kazandırdığını görür. Bunu ne kadar iyi idrak edebilirsek Kur'an-ı Kerim'in beşeriyetin tarihini nasıl anladığını, nasıl yorumladığını, tarihin dinamiklerinin neler olduğunu, ümmetlerin yükseliş ve alçalışlarının yasalarının neler olduğunu, medeniyetlerin varoluş ve yok oluş, hükümlerinin neye göre değiştiğini adeta gelecek adına Böyle olursa böyle olur denilebilecek kesinlikle hükümler ve ipuçları ihtiva ettiğini görebilirsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı kıssaların tarihten ciddi farkı, en önemli farklarından birisi budur. Kıssalardan hareket ederek gelecekle alakalı bir tasavvur oluşturabilirsiniz. Fakat tarihten hareketle geleceğe dair bir tasavvur çıkartamazsınız. Bu da aslında Müslümanlar için, İslam alimleri için büyük bir güçtür. Konu tabi bahsimiz, aslında üzerinde duracağımız mesele burada bu olmadığı için bunun üzerinde fazla durmuyorum. Bu kadarıyla yetinmiş olalım. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediliyor. Bakın ne diyoruz? Saygidümillah. E in fi şekkin Ey Muhammed eğer bizim sana indirdiğimizden yana herhangi bir şüphen ve bir tereddüdün varsa feselillezine yakraunel kitabe min qablik Senden önce kitabı okuyan o kimselere sor Onunla sana durumu anlatsınlar. Yani Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Benim, Cenab-ı Allah'ın ağzıyla söyleyecek olursak haşa. Cenab-ı Allah şunu buyuruyor. Benim, Musa'nın kitabında, ondan önceki diğer kitaplarda, bildirdiğim hakikatler bütün peygamberlere bildirdiğim hakikatler aynıdır. Bu hakikatlerin özü, hülasası nedir? Kısacası kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. Yani Cenab-ı Allah'ın uluhiyeti ve rububiyeti vahdaniyeti kayıtsız ve şartsız kabul edilip onun rasullerinin getirdiği hüküm beşeri adlere bila kaydu şart. Ne demek kayıtsız ve şartsız. Tereddütsüz, amasız, fakatsız. Ya efendim demeden teslim olmak. İstenen budur bizden. Müslüman olmak budur. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَضِ Diyor bakın Cenab-ı Allah. Göklerde ve yerde bulunanlar Cenab-ı Allah'a teslim olmuştur. Göklerde ve yerde olan varlıkların Allah'a teslimiyeti ne ile oluyor? Güneş mesela Allah'a nasıl teslim oluyor? Yıldızlar, gezegenler, aylar, mevsimler, değil mi? Bitkiler, hayvanlar, canlılar, cansızlar Allah'a nasıl teslim ediyor? Oluyor. Her birisi için Cenab-ı Allah'ın koyduğu bir kanun manzumesi vardır. Ve onlar bu kanunlara göre varlıklarını sürdürmektedirler. Var olmaktadırlar. E bize de diyor ki Allah'ın yanında geçerli din İslam'dır diyor. Teslim olmaktır yani. Allah'ın dini teslim olmaktır. Değil mi? Kim Allah'ın, kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmayacak. O Allah ki size hem bu kitapta hem daha önceki kitaplarda Müslüman olanlar adını vermiştir diyor. İslam'ın ilk şartı hepimiz biliyoruz ki birinci basamağı ve olmazsa olmazı Kelime-i Şehadet'e Ve böyle teslim olunur. İşte önceki kitaplarda da bu kitapta da yazılan hakikat birdir. İndirilen hakikat birdir. Beşeriyetin Allah'ın hükmüne teslim olması emredilmektedir. Cenab-ı Allah iki kaçıştan bahsediyor. <gülüyor> i̇ki kaçıştan bahsediyor. Birisinde diyor ki, fefru <gülüyor> ilallah. Allah'a uçarcasına kaçınız. Biri diyor, birinde diyor ki, ke annhum humurun mustanfira farrat min kasvara. Sanki onlar Yaban aslandan kaçan, ürküp kaçan yaban eşekleri gibidirler. Evet, kafirin Allah'a kaçmak yerine kaçması böyle bir kaçıştır. O nereye kaçar? Zulme doğru kaçar, Allah'tan kaçar, Allah'tan uzaklaşır. Onun için. Biz kaçışlardan bir kaçış seçeceğiz. Nedir bu kaçış? Allah'a kaç. Kaçmak durumundayız. İki kaçış var. Üçüncü bir kaçış yok. Ya hakikate kaçılır, batıldan hakikate koşarak gidersin veya batıldan kaçarak, korkarak korkmuşçasına haktan batıla kaçarsın. Allah'ın bize emrettiği Allah'a kaçmak, batıldan kaçarcasına, küfürden inkardan kaçarcasına, Allah'ın yoluna gidilecektir. Buna dikkat edilecektir. İşte bütün bu hakikatlerin dile getirildiği ilahi kitaplar mevzuunda, Allah'ın indirmiş olduğu vahiler konusunda olmayacak bir şeyden bahsediliyor. Eğer bizim sana indirdiğimizler, indirdiklerimiz hakkında şüphe ve tereddüt içindeysen senden önce kitabı okuyanları, okuyanlara sor. Onlar da kitabı hakkıyla okudukları için yani o kitabın müminleri diyecekler ki, evet sen hakkı getirmişsin. Bu peygamber şahsında ümmetine özellikle Peygamber'in getirdiklerinden yana az buçuk tereddütleri olanlara karşı bir uyarıdır. Bakın kalplerini sağlamlaştırmak imanlarını pekiştirmek içindir. Yani. Bakın şüphe içindeyseniz geç bir şey vardır. Bu da şunu gösteriyor. Bir mümin karşısında herhangi bir şekilde İman zafiyetine delalet eden bir tavır ve tutum içerisinde olan birisiyle karşı karşıya kalabilir veya birçok kişiyle karşı karşıya kalabilir. Ona hakikati kani olabileceği, kabul edebileceği güzel bir yol ve üslupla anlatması icap ettiğine bir işarettir. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ Rabbik. Fala تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَر۪ينَ Ant sana hak Rabbinden gelmiş bulunuyor. Sakın şu heve tereddüt edenlerden olmayasın. Sakın öyle bir hale düşme. O halde muhataplarımız da bizde. hak Sahip olduğumuz bu hak hakkında bu hak ile ilgili en ufak bir şüphe ve tereddüde düşmemenin yollarını kesinlikle arayacağız. Bunun idrakinde Allah ışında kalmayışında olacağız. Sakın diyor ve la tekunen de minel lazina kezzabu biayetillah fetekun minel khasire. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan sakın olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun hitabın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yöneltilmesinin özel bir ehemmiyeti vardır. Özel bir anlamı vardır. Yani bu hususta ifade yerindeyse peygamberin dahi gözünün yaşına bakılmazken, onun dışındakilerin halini varın siz düşünün. Peygamber bile haşa ki olmaz ya, vele olsa sakın Allah'ın ayetlerini Yalanlayan kimselerden olmayasın. O zaman hüsrana uğrayanlardan olur. Allah'ın ayetlerinin delalet ettiği hususlardan birisi de dersimizin başında bir giriş mahiyetinde söylediğimiz üzere Allah kafirler hoşgörmese dahi, müşrikler hoşgörmese dahi, nurunu tamamlayacaktır. Öyle su üzerindeki köpüklerin kabarcıkları çok olması, bunların sonuna kadar böyle devam edeceğini, edeceği kanaatini sizde de sakın uyandırmasın. Bunlar ancak ona benziyor. Kalbiniz İslam adına daima büyük ümitlerle dolu olsun. Biz er veya geç, şu dünyayı istila etmiş olan batılın, Mutlaka son bulacağını, er veya geç Allah'ın dininin, yeryüzünden fitneler kaldırılmak suretiyle hakim olacağını bütün kalbimizle kabul ve ibuna iman ediyoruz. Allah'tan ümidimiz gerçekten büyüktür. Çünkü her bir şeyin bir vadesi vardır ve Allah her bir şeye kadir. Her veya geç, şu zayıf görülen, ustaz af görülen, üzeri örtülmek istenen, insanlar tarafından gerçek ve çiğ ile görülmek istenmeyen, gösterilmemeye çalışan İslam, bütün parlaklığıyla, aydınlığıyla herkesin evini de, gözünü de, ruhunu da aydınlatacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifi vardır sahabi kırabe kirabe söylüyor... ...şunu unutmayın diyor... ...bu din mutlaka... ...her bir eve ya azizin izzetiyle... ...ya zelilin zilletiyle girecektir. Mutlaka girecektir. Bu din... ...er veya geç... ...hakim olacaktır ama iman eden... ...aziz olacak. İman etmeyen... ...İslam'ın zilletiyle... ...İslam'ın önünde zelil olacak... Ama o zillet bile kendisinin efendi olduğu bu cahili sistemden onun için daha hayırlıdır. Bunu da bilmesi lazım. Görecekler, görecekleri zaman anlayacaklar. İslam'ı doğru olarak anlasalar, İslam kendi İslam'da yaşayacakları zilletin şimdiki izzetlerinden çok daha değerli ve üstün olduğunu idrak edecekler. Cenab-ı Allah, Bizleri İslam ile aziz eylesin. İslam ile zelil eylemesin. Yani, beşeriyeti de İslam'ın, beşeriyetin önünde de İslam'ın izzet kapılarını açık tutmakta bizleri memur eylesin inşallah. Evet. Bir vasıladan sonra inşallah devam edeceğiz.